وَاَشْهَادَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ Ağabey, Yahudilerin öyle biriyle, öyle güçlü bir bağlantıları var ki, adamlar şu an dünyada yapmış oldukları bütün hazırlıkları, bütün planlamaları ve bütün işleri o kişi için yapıyorlar. Ve bu tarihin uzun senelerinden beri bugüne kadar da böyle olmuş. Ve mesela Kudüs'e bakın bugün, Süleyman Aleyhisselam'ın mabedini, Süleyman mabedini, aynı bundan dolayı yapıyorlar belirli bir hazırlık üzere çalışıyorlar adamlar. Tamam, Bunu hepsini boşuna yapmıyorlar. Ve o bekledikleri şahıs için şu an bir saha kuruyorlar. Bir saha hazırlıyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar, onların itikadı şöyle. Ne kadar fazla fitne yaparlarsa, dünyada ne kadar fazla zulüm yaparlarsa, dünyada ne kadar fazla isyan yaparsa onların beklediği o zaat daha çabuk gelecek. Kim? Deccal. Bakın, tekrar ediyorum. Yahudilerin bütün sermayesi bunun için. Mesela Armageddon Savaşı var eski kitaplarda. Okursanız mesela İncil'de, Kitab-ı Mukaddes'de. Efengelis diye bir fikir var. Efengelislerin fikri ne biliyor musunuz? Biz Tanrı'yı kıyamete zorlayacağız. O kadar çok fitne yayacağız ki Tanrı artık mecbur kalacak ve kıyameti getirecek. Tanrı inançları kesinlikle var. Adamlar bunun peşinde ahi. Adamlar bunun peşinde. Tamam. Ve bunlardan işte bir kol olan Yahudi, KF, Englisler sonradan onlardan çıkma fikirleri birbirine çok da uzak değil. Ahi adamlar şu anda resmen deccale yer ayarlıyorlar. Kudüs'te o kadar fazla bir şekilde çalışmaları, Süleyman aleyhisselamın mabedini yeniden inşa etme planları bununla alakalı. Deccale yer ayırıyorlar tamam mı ki? Subhanallah bu konu o kadar acayip ki bakın Resulullah aleyhisselatü vesselam ne diyor? Ve dediğini biz bugün mucize olarak hayatımızda görüyoruz bakın. Diyor ki, Deccal insanlar onun adını unutmadıkça, bak insanlar unutmadıkça ve imamlar minberlerde onun adını anmayı terk etmedikçe çıkmayacak. Bakın iki şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi ne? İnsanlar onu unutmayıncaya kadar. İkincisi, imamlar onu terk etmeyinceye kadar. Şimdi burada iki değişik şey var. Birincisinde insanlar kendileri unutuyorlar ama imamlar bile bile terk ediyorlar. Şu anda nerede Deccal konuşuluyor? Hakikatinin ne olduğu, kim olduğu, nasıl özellikleri olduğu, nasıl sıfatlara sahip olduğunu. Allah rızası için hiç en son hangi mescitte duydunuz? Bakın Müslümanların gayrimüslimleri fark etmez. Hangi mescitte duydunuz? Çok oldu değil mi? Subhanallah. Bakın Deccal öyle bir fitne ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle öğretiyor. Hiçbir peygamber gelmedi ki. Ümmetini Deccal fitnesinden sakındırmış olmasın. Adem aleyhisselam, Şiit aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Elyasa aleyhisselam sayın sayın sayın sayın. Hepsi ümmetini Deccal'ın fitnesinden uyardı. Hepsi teker teker. O kadar büyük bir fitne. Bakın Resulullah aleyhisselatü vesselam bir, ayet, bir hadiste ne diyor? Ma baina halqi ila qiyam sa'a akbar min eddajal. Yani Adem'in yaratılışından kıyametin saatine kadar yani kıyamet kopuncaya kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur. Allahu ekber. Abi bu ne demek biliyor musunuz? İnternetten daha büyük bir fitne. Kadınların fitnesinden daha büyük bir fitne. Tecavüzcülerin fitnesinden daha büyük bir fitne Namussuzcuların fitnesinden daha büyük bir fitne Çocukların diri diri yakılmasından daha büyük bir fitne Müslümanların ateşlerde yakılmasından daha büyük bir fitne Ney? Deccal'in fitnesi Bakın aklınıza fitneleri şey yapın En büyük fitne diye Deccal ondan bir, bir basamak daha yukarıda Bir basamak daha yukarıda Ve hep daha büyük bir fitne Bakın başka bir hadis Aleyhisselatü Vesselam diyor ki La fitnata a'zemu min fitnati deccal Hiçbir fitne yoktur ki Deccal'in fitnesinden daha büyük olsun. Yani Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur diyor Sallallahu Aleyhi Vesselam. Ve öyle büyük bir fitne ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Bakın Allah Subhanahu Wa Ta'ala'nın en sevdiği kulu Özel kurulması altına aldığı kulu bile namazda Deccal'den Allah'a sığınıyor. Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıyor. Bakın burayı tekrar edeyim. Resulullah Aleyhissatü vesselam bu fitneden, Deccal fitnesinden Allah'a sığınıyor. O kadar büyük bir fitne. Hani biz okuyoruz değil mi Te hayatlarımızda Allahumma inni auzu bika min azabil qabr ve auzu bika min fitnetil mesihid dejjal. Okuyoruz öyle değil? Bakın az sonra selefin bu dua hakkında çocuklarına ne öğrettiğini size söyleyeceğim Allah nasip ederse. İnşallah dersin devamında. Bakın bir hadis okuyayım inşallah. Sufeyne'den rivayet ediliyor. Ali sattu diyor ki bize bir gün hutbe veriyordu. Şöyle buyurdu. Hiçbir peygamber gelmemiştir ki ümmetini Deccale karşı uyarmamış olsun. Subhanallah. Yani o kadar büyük bir fitne ha. Subhanallah. Bir de ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim İslam'a ilk girmeme böyle korkma vesile olan şeylerden bir tanesi de bu konuydu. Deccal konusuydu. Mesela kardeşimle amca oğlum bu konuyu konuşuyorlardı. Bir yılbaşı günüydü. Çok çok çok iyi hatırlıyorum. 2014'ü 2015'e bağlayan gecenin yılbaşı. Deccal hakkında bildiğim tek bir tane şey vardı, bir tane şey. O da ne biliyor musunuz? Almanca olan ismi, antik kız, başka hiçbir şey bilmiyordum. Anlattıklarında bana film gibi geliyordu. O kadar beni derinden sarstı ki, Sübhanallah, sonradan araştırmaya götürdü. Peki kim Deccal? Deccal kim yani? Deccal nedir? Mesela bugün Deccal dediğimizde genelde toplumda nasıl bir fikir var? Yani melek midir? Cin midir? İnsan mıdır? Nasıl bir yaratıktır? Canavar mıdır? İşte telefon mu Deccal? İnternet mi Deccal? Türlü türlü fikirler yok mu? Genelde öyle değil mi? Televizyon da Deccal, öyle değil mi ahi? Yani tam bir potre yok. Kim Deccal? Subhanallah. Allahu Ekber. Bakın, bütün peygamberlerin Deccal'in fitnesinden sakındırmasına rağmen en güzel bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sakındırmıştır ve onu en güzel şekilde vasıflandırmıştır. Niye? Bakın, biz en son ümmetiz ve Resulullah aleyhisselatü vesselam bir hadiste ne diyor biliyor musunuz? O sizin aranızdan çıkacak. Ahi bu ne demek biliyor musun? Müslümanlar görecek deccali. Bakın az sonra hadisler okuyacağım. Ahi Müslümanlar deccali görecek. Bu ne demek biliyor musun ahi? Sen de ben de görebiliriz. Yakın olabilir. Ne kadar yakın biliyor musunuz? Bak az sonra söyleyecektim. Kendimi tutamıyorum. Ahi sahabe diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bir yüksek sesle bir alt sesle öyle deccali anlattı ki diyor vallahi biz zannediyoruz o Medine'nin hunma bahçelerinin içinde bekliyor. Ahi o şekilde anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir anlatıyor ki sahabe zannediyor ki Medine'nin hurma bahçelerinde Deccal bekliyor. Hatta şöyle rivayetler var bazıları gidip dışarıda bakıyorlar. Geldi mi gelmedi mi? Geldi mi gelmedi mi? Sübhanallah. Bir daha bakın kaç sene önce. Biz eli kulağında farkında bile değiliz. Subhanallah. Allahu akbar. Deccal denildiğinde genelde akla gelen şeyler şudur. Çok şerli, şerri bol, çok yalancı. Ondan sonra kimse onun şerrinden kurtulamaz. Doğru mu? Genelde böyle fikirler insanların aklına geliyor. Bakın sözlükte Deccal'in manasını verelim inşallah. Ne manaya geldiğini. İmam Kurtubi 10 tane mana veriyor. Ben onlardan bazılarını söyleyelim inşallah. Bir yalancı demektir. Çünkü niye? O hakkı batılla karıştıracak. Bundan dolayı Deccal ismini almış diyenler var. Hakkı batılla karıştıracağı için Deccal ismini aldığını söyleyenler var. Ondan sonra bazıları diyor ki Deccl kökünden gelmiştir. Deccl ne demek biliyor musunuz? Deveni alıp üzerine katranla boyamak. Katran böyle boya, siyah boya. Alıyorsun deveni boyuyorsun. Peki niye o zaman bu kökten söylemişse? Çünkü o katran devenin asıl olduğu rengi saklıyor. Deccal nasıl hakkı saklıyorsa o katran da devenin rengini saklıyor diye diyorlar ki bu Deccl kökünden gelmiş ondan ismi Deccal olmuştur. Allahu alem. Üçüncü bir manada şöyle, yeryüzünün her yerini gezeceği için diyorlar ki bu ismini oradan almış ama iki yerde gezemeyecek. Nerede? Mekke ve Medine. Mekke ve Medine'de Deccal giremeyecek. Diyor ki, kendisi söylüyor hadislerde Subhanallah, diyor ben oraya girmeye çalışacağım ama diyor orada melekler duracak, ben her içeriye girdiğimde beni içeriye bırakmayacaklar. Çünkü niye Mekke ve Medine? Abi Mekke tevhidin sembolüdür. Bugünkü müşriklerin elinde olması bizi yanıltmasın. Vallahi orası Adem'in tevhid sembolüdür. Sonra İbrahim'in tevhid sembolüdür ve bugün halen tevhid sembolüdür. Rabbim orayı gerçek tevhidi yine nasip eylesin bizim ellerimizle. Rabbim orayı fethedip de hacca gitmeyi bize nasip eylesin. Bakın tevhidin sembolü olduğu için, Ibrahim Aleyhisselam oraya dua ettiği için İsmail Aleyhisselam oraya dua ettiği için var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve de, O beldelere, toprak, o topraklara O mübarek topraklara dua ettiği için Allah Subhanahu Wa Ta'ala oraları Mübarek kılmıştır ve bundan dolayı Deccal oraya giremeyecektir. Peki niye Medine? Medine'ye niye giremeyecek? Mekke'yi anladık. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Orada yatıyor. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hiçbir necisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Yanına bırakmaz. Tamam? Anlaşıldı inşallah. Deçal Adem oğullarından bir insandır. Yani ne bir canavardır, ne bir zombidir. işte ne filmlerde geçen şeylerdir. İnsan abi Adem oğlu senin benim gibi insan. Ha şekli şemali biraz değişik. Onun içinde şimdi söyleyelim inşallah. Diyor ki Aleyhissatü vesselam ve inna bayna aynayhi maktubun kafir. Onun iki böyle gözünün arasında yani alnının üstünde kafir yazıyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki herkes bunu okuyabilecek mi? Vallahi herkes oku okuyamayacak. Ondan sonra bakın diyor Aliye Sattu ve selam. Thumma tahajjaha kaf fa Yaqrauhu kullu muslimin. Diyor ki Aliye Sattu ondan sonra o kafiri teker teker söyledi. K harfi, F harfi, R harfi. Ama bak kim okuyacak? Yaqrauhu kullu muslim. Her Müslüman okuyacak. Bakın ondan sonraki bir hadiste diyor ki Yaqrauhu kullu mukmin katibin ve gayr katib. Okumayı bilende Okumayı bilmeyen mümin de onun alındaki o kafir yazısını okuyabilecek. Seni kurtaran şey yine nedir ahi? İman, tevhid. Her zaman olduğu gibi ahi. Bütün peygamberler boşuna bu davete gelmişler haşa. Vallahi değil ahi. Subhanallah yani bu öyle bir şey ki bakın ayet ediyor. Ellezi ne yiyolunun <gülüyor> <gülüyor> Rabbana, innana amana, fağfirlana zunu Onlar o kişilerdir ki derler ya Rabbi biz iman ettik. Bundan dolayı bizi bağışla. Bak iman günahı bağışlanmaya bile vesiledir. Ve sen imanını muhafaza edebilirsen aхи Allah Subhanahu ve Taala sana mümin olarak o Deccal'ın alnında kafir yazısını okutacak. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Müslim olmayan kişiler, mümin olmayan kişiler o yazıyı okuyamayacaklar, okuyamayacaklar. Walau ki okuma yazmayı bilseler bile. Okuyamayacaklar aхи. Allah Subhanahu ve Taala bunu sadece Müslümanlara gösterecek. Subhanallah. Göreceksin. Alnında Allah subhanahu wa ta'ala kafir yazdıracak. İnna allaha bi kulli şeyin kadir. Allah'ın gücü her şey yeter. Akhi, yani. Daim'in hadisinde ne dedi? Okumayı bilen ve okumayı bilmeyen. Bak sen bir harfi bile bilmesen Allah subhanahu wa ta'ala seni orada okutturacak. Bunu neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Resulullah aleyhissalatü vesselam okuma yazma biliyor muydu? Hah. Ama nasıl okudu bu kitabı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı mı akhi? Anlaşıldı. Her mümin onu görecek akhi. Akidesinde şirk ve küfür olmayan herkese Allah subhanahu ve teala bunu gösterecek. Hadis açık. Bakın Resulullah aleyhissalatü vesselam onu o kadar güzel anlatıyor ki diyor Deccal gözü çirkin olan biridir. Tamam. Gözleri kusurlu. Gözünün kalın bir perdesi vardır. Gözlerinin arasında kafir yazılıdır. Daha Dayan okuduğumuz gibi. Bunu okuma ve yazma bilen ya da bilmeyen her mümin okur. Tamam. Bakın ondan sonra aleyhissalatü vesselam başka bir hadiste daha açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Deccal iri yarıdır, güçlü, kırmızı yüzlü, ondan sonra kıvırcık saçlı ama saçları kısa. Gözü sakat bir adam gördüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da rüyasında söylüyor. Peygamberlerin rüyası nedir? Vahiy. Vahiy. Deccal'ı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor ki sanki onun gözü salkımından dışarı çıkan iri bir üzüm tanesi gibidir. Bak ne kadar güzel anlatıyor. Arkadaşlar sizin şu an gözünüzün önünde canlanmıyor mu? <gülüyor> Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ondan daha güzel hiç kimse onu anlatamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın İbni Ömer rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle diyor. Muhakkak ki yüce Allah sakat gözlü değildir. Kör değildir. Şimdi burada biz yine ne öğreniyoruz biliyor musun? İsim ve sıfat tevhidinin ne kadar önemli olduğunu. Bak bunu buradan söyleyeyim. Aslında sonunda söyleyecektim. Çok önemli. Bak sen Allah Subhanahu ve Teala'yı ne kadar iyi tanırsan Allah olmayanları, ilah olmayanları o kadar iyi tanırsın. Allah Subhanahu ve Teala sakat gözü değildir. Peki bunu Resulullah Aleyhissalatu vesselam niye söylüyor? Deccal ilk ortaya çıktığında ne diyecek ki? Ben peygamberim. Etrafında insanları toplayacak, toplayacak, toplayacak. Bak az sonra göreceksiniz ne kadar insan arkasından gidecek. Ondan sonra böyle tam gücünü yerleştirdikten sonra diyecek ki ben Allah'ım. Ben ilahım. Peyse bir şey de söyleyeyim mi? İnsanların ekseyte de peşinden gidecek. Allah azze ve celle ona öyle mucizeler gösterecek ki, öyle fitneler gösterecek ki, Subhanallah. Acayip. Ondan sonra Resulullah aleyhissatü vesselam dedikten sonra Allah Subhanahu ve Taala şaşı değildir, kör değildir. Haberiniz olsun ki Mesih Deccal'ın sağ gözü sakattır. Sanki onun gözü salkımından dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kısaca şöyle söyleyebiliriz, Reccal'ın iki gözü de kusurlu. Birinin üzerine böyle sanki perde çekilmiş gibi, diğerinin böyle aynı üzüm hani çıkıyor böyle dalından, hani öyle onun gibi çıkıyor bu gibi. Başka bir tanesinde diyor aleyhissalatu sanki böyle yeşil bir şüşenin rengi gibidir diyor, onun bir gözüyle alakalı. Aki bak, böyle bir potresin hayatında gördün mü? Görmedin. Hani tek yani Subhanallah düşünsen, aḫi ne kadar iyi anlatıyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hepsinin üzerinde sende iman varsa bir de alnına kafir yazıyor. Böyle bir potre ikinci kere olur mu hiç? Olmaz. Demek ki Müslüman onu gördüğünde tanıyacak. Subhanallah. Bakın, ondan sonra diyor ki o çok kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü dışarı çıkmıştır. Ben onu Abdul Uzza ibn Katana benzetiyorum. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İbn-i Kat'an da, Kat'an önceden ölen biridir diyor ona benziyor. Tamam. Ondan sonra Uba'da İbn-i Samit'ten gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyor. Muakak ki mesih teccal kısa boylu. Apışık, kıvırcık saçlı, gözü sakat ve gözü de siliktir. Yani bir gözü sakat diğeri siliktir. Gözü ne kabarık ne de basıktır. Eğer sizi kandırırsa, bak müminlere hitap ediyor ha. Demek ki müminleri de kandırma şeyi var Allah muhafaza. Hani zayıf olanlara. Diyor ki eğer sizi kandırırsa biliniz ki sizin Rabbiniz sakat gözlü değildir. Başka bir hadiste diyor ki aleyhissalatu vesselam siz ölmeden önce Rabbinizi görmeyeceksin. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ Tamam. Ama işte bunu bilmeyen adam bunu nasıl idrak edecek? Bu hadisleri okumayanlar nasıl bilecekler? Subhanallah Bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. İnsanları saptıran Mesih ise gözü sakat, alnı açık, boynu kalın ve eğri birisidir. Ahi genelde ne öğreniyoruz biliyor musunuz? Çok güçlü. Çok güçlü ahi. Subhanallah. Ondan sonra Huzeyfe'nin bir hadisinde söylüyor ki Deccal sol gözü sakat ve sık saçlıdır. Allahu Ekber. Ondan sonra bir hadiste yine Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Daha önce de söyledik. Şüphesiz ki Allah tek gözlü değildir. Ancak sahte Mesih, Deccal tek gözlüdür. Onun sağ gözü yoktur veyahut kövdür diyor. Ondan sonra Sübhanallah bakın. Daha yeni söylediğim hadisi baştan söyleyeyim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bir rüya gördüm. O rüyamda Kabe'deydim. Bir de ne göreyim? Esmer bir adam. Sanki esmerlerin en güzeli. Esmerlerin en güzeli. Omuzları arasındaki saç lülelerine vuruyor. Böyle parlıyor pırlanta gibi ahi. Elleri iki adamın omuzlarına koymuş Kabe'yi dolaşıyor. Bu deccal değil. Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Bu kim? Diyor ki o Mesih'tir. Ama hangi Mesih? Meryem'in oğlu İsa. Meryem'in oğlu İsa. Ondan sonra diyor ki bir de kısa ve kıvırcık saçlı bir adam gördüm. Sağ gözü yoktu. İnsanlarda İbn-i Kut'an'a benzettim onu ya da i̇bn Katan öyle yazıyor. Ellerini iki kişinin omuzlarına koymuş Kabe'de dolaşıyordu diyor. Ondan sonra ben sordum bu kim? Dediler ki bu yalancı Mesih Deccal'dir. Sübhanallah. Deccal hakkında bir bilgi daha verelim. Deccal'in çocuğu olmayacak. Kısırdır. Adem oğlundandır ama kısırdır. Çoğalmayacak. Peki Deccal şu an yaşıyor mu? Ya da şöyle sorayım, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşıyor muydun? Bakın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında İbn-i Sayyad diye biri var. İbn-i Sayyad diye bir çocuk. Onun deccal olup olmadığı noktasında, ahi alimler ciddi ihtilaf etmişler. Çok ciddi ihtilaflara girmişler. Yani kaç sayfa onun hakkında okudum alimler o kadar tartışmış bilmiyorum. Yahudi bir aileden doğuyor bu İbn-i Sayyad. Bazı rivayetler diyor ki, sünnetli doğdu sünnetle doğduğunu rivayet ediyorlar ve bu kahinlik yapıyor. Gaytan haber vermeye çalışıyor. Bazen de tutuyor söyledikleri. Bazen de tutmuyor. Ondan sonra bakın İbn Ömer radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'le beraber bu İbn Sıyat'ın yanına gidiyor. Bak Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında yaşıyor. Ondan sonra İbn Sıyat'ı Ensar'dan Beni Mağale oğullarının taştan yapılmış kalesinin yanında çocuklarla oynarken buldular. Çünkü o zaman yaşı küçük. İbn Sıyat henüz بلوğa çağına ermeye başlamıştı. Aleyhisselatü Vesselam fark etmeden eliyle ona vurdu, sonra şöyle söyledi. Benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun? İbn-i Sayyad diyor ki, senin ümmilerin peygamber olduğuna şehadet ederim Yani sadece Araplara. Bakın bu konuyla alakalı kısa bir şey de söyleyeyim. Alimlerimiz diyor ki, bir Hristiyan dese La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah bununla Müslüman olmaz. Çünkü Muhammedun Resulullah demekle şunu kastediyorlar. Allah'ın Araplara gönderdiği peygamber. Bunda beraber Müslüman olmaz. Nasıl kabul edecek? Bütün insanlığa gönderilmiş peygamber. Bakın bu İbn-i Sayyad da ona benzer bunu söylüyor. Ondan sonra şöyle söyledi. Aleyhisselatü Vesselam bunu reddediyor. Şöyle diyor. Şöyle. Ben Allah'a ve onun peygamberliğine inanırım. Sonra da şöyle söylüyor. Ne görüyorsun? Bakın İbn-i soruyor. Ne görüyorsun? İbn-i Sayyad da şöyle söylüyor. Bana doğru haber de, yalan haber de gelir. Hani Daha yeni dedim ya kahinlik yapıyor. Yani şeytan buna vesvese veriyor ha. İnne şeyatîne lâ yuhûna ilâ awliyâihim li yucâdilûkum. Şubasiski <Sessiz> şeytanlar dostlarına vahy ediyor sizinle tartışsınlar diye. Aynı bu ayette olduğu gibi ondan Aleyhissalatu vesselam ona diyor ki öyleyse öyleyse sana iş çok karıştırılmıştır. Yani senin kafan Allah bullak olmuş tabiri caizse. Ondan sonra diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona ben gönlümde senin için bir şey tuttum. Bir şey gizledim. Hadi onu bil bakalım. İbn-i Sayyad da diyor ki senin gönlündeki şey duhtır. Duh. Tamam ya yani duh. Diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Sus, yıkıl git, haddini aşma. Yani yanlış. Senin söylediğin doğru değil. Sadece kafadan atıyorsun. Ondan sonra bakın Ömer radiyallahu anh nasıl bir Müslüman ne diyor? Ya Resulullah bırak ben onun boynunu vurayım. Çünkü niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saygısızlık yapıyor. Tamam Ondan sonra bakın, Subhanallah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile var ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala'nın çizdiği şeriat çizgisinin dışarıya çıkmayacağını buradan anlıyoruz. Diyor ki, eğer o deccal isesan onu öldürmeye muhtedir değilsin. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu deccal olup olmadığını bilmiyor. Buradan neyi anlıyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah bildirmezse gaybı bilmez. Açık. A açık. Bak gözünün önündeki olan bir çocuğu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ona bildirmese Aleyhisselatü Vesselam bilebilir miyiz? Bilemez. Ondan sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam, eğer deccal değilse onu öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur. Başka bir rivayette aleyhissalatü vesselam ona soruyor. Sen ne görüyorsun? i̇bn Sayyata soruyor. Sen ne görüyorsun? Diyor ki ben su üzerinde bir taht görüyorum. i̇bn Sayyat bunu söylüyor. Suyun üzerinde bir taht görüyorum. Aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, sen suyun üzerindeki iblisin tahtını görüyorsun. <gülüyor> Başka ne görüyorsun dedi. İbn-i da şöyle söyledi. Ben iki doğru söyleyeni ve bir yalan söyleyeni veya iki yalan söyleyeni ve bir doğru söyleyeni görüyorum. Saçmalıyor yani. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki onun işi kendine karıştırılmıştır. Yani senin kafan Allah bullah olmuş. Onu terk ediniz. Onu bırakınız artık. Tamam. Alimler genelde bunun hakkında şöyle söylüyor. Diyor ki yani bu İmam Bey Hakkî'nin görüşü. Diyor ki İbn-i Sayyad Deccal'dir. Ama 30 Deccal'den bir tanesi. Aleyhisselatü Vesselam zamanla 30 tane Deccal'ın ortaya çıkacağını söylüyor. Akhir bunlar yalancı peygamberler. ve çok büyük fitneciler. Tamam? 30 tane Deccal'den bir tanesidir. Allahu Alem. Allahu Alem demek de. Beraber. Çünkü nas yok yani. Anlaşıldı mı inşallah? Çünkü bunu destekleyen bir konuşma var. Ebu Said el-Hudri bu İbn-i Sayyad'la konuşuyor. İbn-i Sayyad diyor ki bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Deccal kafirdir. Halbuki ben Müslüman oldum. Ben nasıl Deccal olayım? Bundan önce de bu konuşmadan önce de bu İbn-i diyor ki vallahi kendime asasım geliyor. Hani insanlar bana o kadar kötü davranıyor, bana Deccal gözüyle bakıyor. Ondan sonra diyor ki bak Resulullah demedi mi? Deccal ne Mekke'ye girecek ne Medine'ye girecek. Diyor ben Mekke'den çıktım Medine'ye gidiyorum. Hani Deccal olsam oraya nasıl gireyim? Ondan sonra diyor ki Deccal'in çocuğu olmayacak. Deccal kısır olacak diyor halbuki benim çocuklarım var. Allahu alem benim kalbim de buraya meylediyor. Bu İbn-i büyük Deccal değil. 30 tane Deccal'den bir tanesi. Allahu alem. Allah subhanahu wa ta'ala daha bilir. Peki bu İbn Sayyad asıl deccal değilse asıl deccal kim ve nerede? Bakın bu konuda Fatma binti Qays hadisi var. Bu ümmette en meşhur hadislerden bir tanesi. Cessasi hadisi diye meşhur oldu. Bakın Aleyhissalatu Vesselam bir gün minberin üzerine oturdu ve şöyle söyledi. Kimse namaz kıldığı yerden ayrılmasın. Sakın. ''Sizleri ne için topladığımı biliyor musunuz?'' diye sordu. Sahabeler şöyle söyledi. Allahu ''Allah ve Resulü daha iyi bilirler.'' Biz bilemeyiz. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle söylüyor. ''Vallahi ben sizleri ne bir istek ne de bir korkudan dolayı toplamadım.'' Yani benlik bir şey değil. ''Fakat sizleri şu sebepten dolayı topladım.'' ''Temim Eddari'' Hristiyan bir adamıydı. Bakın iyi dinleyin. ''Geldi beyat edip İslam'a girdi.'' Ve bana öyle bir şey anlattı ki, onun söylediği bu söz benim sizlere Mesih Deccal hakkında söylediklerimle aynıdır. Yani size ben Mesih Deccal hakkında ne söylediysem, Temim Eddari'nin söylediği onunla uygundur. Bana anlattığına göre kendisi Cüz'an ve Lahm kabilelerinden 30 kişi ile beraber bir gemiye bindi. Tamam. Dalgalar gemideki bu yolcuları deniz içinde bir ay çalkalayıp oynamış. Yani adamlar bir ay boyunca dışarıdalar. Bir o yana, bir o yana. Sübhanallah. Sonra gemiyi denizdeki bir adaya yaklaştırıp bağlamışlar. Bir ay sonra. Daha sonra geminin sandallarında oturup da ta güneşin batmasına kadar beklemişler. Sonra adaya girmişler. Abi çok aciyip ya. Film gibi ya. Kendilerini vücudu çok kıllı, böyle çok kıllı bir hayvan karşılaşmış. Öyle ki onun kılığı o kadar fazla ki onun önünün neresi olduğunu, arkasının neresi olduğunu ayırt edememişler sahabeler. Sübhanallah. Gemi halkı ona şöyle söylüyor. Vay olsun senin haline, sen nesin? Diye sormuşlar. Ona demiş ki, ben cesaseyim. Onlar cesasenin nedir demişler. Tamam. Bakın ne cevap veriyor. Ey topluluk. Siz Hristiyan manastırındaki şu adama gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok merak ediyor demiş. Kendisini anlatmıyor. Başka bir adamı yolluyor. Bir Hristiyan manastırında. Temime Dari sözüne şöyle devam ediyor. Bu hayvan bize özellikle o adamı söyleyince biz onun dişi bir şey olmasından korktuk. Hızla yürüyüp manastıra girdik. Bir de ne görelim? Orada cüsse bakımından gördüğümüz insanların en irisi olan iki eli boynuna bağlanmış diz kapakları ile topukları arası birbirine demir ile çok sıkı bir şekilde toplanıp bağlanmış bir insanla karşılaştık. Allahu akbar Vay sana sen kimsin diye ona sorduk. O da şöyle söylüyor Sizler benim kim olduğumu gördünüz. Peki ''Sizler kim olduğunuzu bana haber verin.'' dedi. Gemi halkı da şöyle söylüyor. ''Biz Arap kavminden insanlarız. Bir gemiye bindik fakat denizi aşırı derecede dalganırken bulduk. Neticede dalgalar bizimle bir ay oynadı. Sonra senin şu adana ya e, yanaşıp sığındık ve geminin sandalları içine oturduk. Sonra da adaya girdik. Derken bizi vücudu çok kıllı ve kılın çokluğundan dolayı önü arkası neresidir? Belli olmayan bir hayvan karşıladı.'' Biz de ona dedik vay sana sen nesin diye sorduk. Ona dedi ki ben cesaseyim. Cesase nedir diye sorduk. Ona dedi ki bu Hristiyan manastırı şu adamın yanına gidin. Çünkü o sizin durumunuzu çok merak ediyor dedi. Bunun üzerine biz süratle sana geldik. O hayvandan da korktuk. Onun dişi bir şeytan olmasından da emin olamadık. Sonra şeytan Deccal şöyle söyledi. Bana Beysan'ın hurma ağaçlarından haber verin. Beysan Ürdün'de bir kenttir. Tamam, Ürdün'de bir yerdir. E, Havram ve Filistin arasındadır ve hurmalıkları çoktur ve meşhurdur. Sahabe soruyor ki, sen onun hangi halinden haber istiyorsun? O da diyor ki, hurmalıklarını soruyorum. Onlar meyve veriyor mu dedi? Dedi ki, evet onlar meyve veriyor. Onların meyve vermeme zamanı yaklaşmıştır. Ona sonra diyor ki, bana Taberiye gölünden haber verin. Bakın bu çok acıyım. Sonra soruyorlar ki sen onun hangi halinden haber istiyorsun dedik. O da dedi ki onda su var mıdır? Gemi halkı da dedi ki onun suyu çoktur. Bakın ondan sonra ne diyor? Bak burayı çok iyi dinleyin. Muhakkak ki onun suyunun çekilip gitme zamanı yaklaşıyor dedi. Bakın bu taberiye alakalı ben bir araştırma yaptım. Çok fazla değil yani çok uzun değil. Wikipedia'dan baktım. Abi onun suyunun çekilmeye başladığını söylüyor. Orada yazıyor böyle Almanca sayfada. Ahi, su resmen çekilmeye başlamış. Bir de size en acebini söyleyeyim mi? İsrail Devleti böyle yer altı bir kanalıyla oraya kanal bağlamış. Oranın şu an suyunun bitmemesi için oraya su pompalıyorlar. Peki niye? Bakın başta söylediğimiz gibi. Hazırlıkları tam değil ya, onun için de beklemelerini istiyorlar. Oraya suni bir kanal yapmışlar ahi. Bakabilirsiniz internetten. Oraya suni bir kanal yapmışlar, alttan su pompalıyorlar. Hazırlıklarını tamamlasınlar diye. Allah vakıpar. Ondan sonra diyor ki bana Şam'ın Kıble yönünde bulunan Zugar Pınarından haber verin. Biz de dedik ki Zugar Pınarının hangi halinden haber istiyorsun? Ha ne söyleyelim sana? O pınarda su var mı ve oranın halkı o pınarın suyu ile ziraat yapıyorlar mı? Biz de ona dedik ki evet o suyu bol alan bir pınardır. Halkı da o pınarın suyu ile ziraat yapıyorlar dedik. O da şöyle söyledi: Bana ümmilerin Peygamberinin haberini verin. Sübhanallah. O ne yapıyor? Dedi, gemi halkı da dedi ki, Mekke'den çıktı, Yesrib'e geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra soruyor, o Araplarla savaştı mı? Bize dedi ki, evet Araplarla savaştılar. Peygamberin onlarla arası nasıl? Ceccal soruyor. Sahabe de diyor ki, Araplardan kendisine dostluk gösterenlerle, gösterenler ve ona itaat edenlerle beraber üstün gelmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra o şöyle soruyor. Gerçekten bunlar oldu mu? Deccal soruyor ha. sahabe soruyor. Gerçekten bunlar oldu mu? Bize dedik ki evet oldu. Bakın şimdi ne dediğine dikkat edin. Muhakkak ki. Bak Deccal bunu söylüyor. Bak Deccal söylüyor. Bugünkü belamlar söyleyemiyor. Bak Deccal ne diyor haki? Muhakkak ki onların peygambere itaat etmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Biliyor ne olacağını. Subhanallah. Şimdi ben sizlere kendimden haber vereceğim. Muhakkak ki ben Mesih'im diyecek. Subhanallah. Bana çıkma hususunda izin verileceği ve çıkacağım zaman yaklaşıyor. Kimin iznini bekliyor? Allah'ın iznini. Bakın ben size şimdi bir şey söyleyeyim, araya sıkıştırayım. Bakın şeytan da işe başlamadan önce, Deccal da işe başlamadan önce Allah'tan izin besliyorlar. Ama parlamentodaki pis necisler Allah'tan izin almadan yapıyorlar. Batı'dan izin alıyorlar. Kıyaslayın. Kendi aklınızda kıyaslayın. Evet. Ondan sonra diyor ki, izin verilince ben yeryüzünde dolaşacağım. Ve 40 gece içinde kendisine girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım. Yeryüzünde girmeyeceği hiçbir yer olmayacak. İki yerden hariç. Mekke ve Medine. Bazen söylüyor. Ancak kırk gece. Kırk gece. Ancak Mekke ve Medine müstesnadır. Tamam. Bu kırk gecede de, neyse ona az sonra söyleyelim. En önce bir hadisi bitirelim. Bunların her ikisi de bana haram kılınmıştır. Birine yahu, yani Mekke Medine'yi kastediyor. Birine yahut o iki belde girmek istedikçe beni elinde sıyrılmış bir kılıçla bir melek karşılar. Ve beni oraya girmekten alıkoyar. Muhakkak ki onlardaki her bir yor üzerinde onları koruyup beklemekte olan bir takım melekler vardır. Ondan sonra Fatıma bin Kays diyor ki bu hadisi rivayet eden sahabe annemiz. Allah ondan razı olsun. Resulullah bunları söyledikten sonra elindeki değneğiyle ile minbere dürterek ve Medine'yi kastederek şöyle söyledi. İşte bu tayibedir. işte bu tayibedir. işte bu tayibedir. Yani temiz olan yer. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam orada daha önce söyledik. Ben bunu sizlere söylemiş oldum mu diye sordu Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben size doğruyu haber verdim mi? Onlar da dediler ki evet haber verdin ya Resulullah. Ondan sonra Aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyor. Temimin bu hadisi benim hoşuma gitti. Bu konuşması yani. Zira o benim size Deccal'den, Medine'den ve Mekke'den olmak üzere söylediğim hadeslere uygun düşmüştür. Tamam. Bak burada Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu vahiyi açıklıyor. Bak bir sahabe Resulullah'ın görmediği Deccal'ı görüyor ve aynısını tasdik ediyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gidiyor. Haberiniz olsun ki o Şam denizinde yahut Yemen denizindedir. Şu an var abi şu an mevcut. Bak bu hadesen anlıyoruz buradan anlıyoruz. Deccal şu an var, şu an yaşıyor. Çıkmasını bekliyor. Bizim yüzünde. yeryüzünde. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o muhakkak ki doğu tarafındadır. Hayır o muhakkak ki doğu tarafındadır. Hayır o muhakkak ki doğu tarafındadır diye duyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Elini de böyle doğuya doğru işaret etti. Subhanallah. Peki Deccal nereden çıkacak? Bakın bu hadis çok acayipti. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Deccal'in fitnelerini daha söylemedim, onlara sonra gelecek. Neler neler yapacak haki? Deccal nereden çıkacak? Deccal Doğu tarafından, tamam, Horosan'da çıkacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi açık bir şekilde söylüyor. Horosan diye bir yerden çıkacak, İspahan Yahudilerin arasından çıkacak. İspahan İran'da bir yer, zamanında oralara Yahudiler göçmüş, halen bugün bak İran'da bir yer olmasına rağmen orada toplumun ekseretini Yahudiler teşkil ediyor. Araştırın göreceksiniz. O İsbahan Yahudileri Deccal'a uyacaklar 70.000 kişiyle. 70.000 kişiyle onun arkasından gidecekti. Başta söylediğimizi hatırlayın. Adamlar hazırlık yapıyor aخی. Adamlar Deccal için hazırlık yapıyorlar. Subhanallah. Ondan sonra bak diyor ki Aleyhisselam et-Deccal yahrucu min ardin bilmashrik. Diyor Deccal doğu toprağında çıkacak. Yıkalü leha Horasan, Horan adı deniliyor ki Horasan yani Horan adı Horasandır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor ki Aleyhissatüsselam, eddeccalü yahrucu min yehudiyeti Asbahan. Deccal Asbahan Yahudiler arasından çıkacak. Ma'ahu sab'una elfen min el-yahud. Onunla beraber 70 bin tane Yahudi olacak. Tamam? Ondan sonra bakın Deccal'ın bazı fitnelerini söyleyelim. Nelere muhtedir olacak? Allah subhanahu ve ta'ala onunla beraber insanları nasıl imtihan edecek? Aleyhissalatü vesselam diyor ki beni sizin hakkınızda korkutan şey, en çok korkutan şey Deccal'den başka bir şey değildir. Eğer ben içinizdeyken, yani Aleyhissalatü vesselam diyor ben o zaman yaşarsam, Deccal ortaya çıkarsam ben ona karşı sizin savunucunuzum. Ya yani ben sizi savunacağım diyor Aleyhissalatü vesselam. Ama ben aranızda değilken ki bak Aleyhissalatü vesselam artık aramızda değil. Ortaya çıkarsa o zaman herkes kendisinin kurtarıcısıdır. Herkes kendine baksın. Allah Teala her Müslüman için benden sonra benim vekilimdir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Deccal kısa ve kıvırcık saçlı olup tek gözlüdür. Ben onu Abdül Uza İbni Kat'an'a benzetirim. Her kim Deccal'i görürse, bakın burayı iyi dinleyin. O kimse Kehf suresinin baş taraflarını okusun. Baş taraftaki 10 ayeti okusun diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendimizi nasıl koruyacağımızı da Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor. Deccal, Şam ve Irak arasında bir gedikten ortaya çıkacaktır. Şam ve Irak. Sağa sola gidecektir. Ey Allah'ın kulları iyi dinleyin. Bak ben de size söyl söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam söylediği gibi iyi dinleyin. Kendisine ey Allah'ın Resulü Deccal yeryüzünde ne kadar kalacaktır diye sorduk. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 40 gün. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Bu hadisin devamında bizimle sahabenin arasındaki en büyük... Dini anlama farklılığını göreceksiniz Vallahi biz dine sahabenin baktığı gibi Bakmıyoruz bakın 40 gün diyecek aleyhissalatü vesselam Bir gün bir sene gibi Bir gün bir ay gibi Bir gün bir hafta gibi Geri kalan günler günler gibi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Bakın sahabe ne diyor sizce Biz şöyle derdik Ya Resulallah biz onu nasıl öldüreceğiz Kafasını nasıl kıralım En etkili silah ne olur doğru mu Bakın sahabenin sorduğu soruya bak. Sübhanallah. Ey Allah'ın Resulü o bir sene gibi olan günde bizim bir günde kıldığımız namaz yeterli olacak mı? Ahi bak en başta ne dedik? Deccal'den daha büyük bir fitne yok. Gelmeyecek. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar deccal'den büyük bir fitne olmayacak. Sahabenin sorduğu şey ne? Namaz. Allahu Ekber. Sübhanallah. Anlıyor musunuz? Din aslında bu kadar basit. Allah'ın yap dediklerini yapacaksın. Ahi bu kadar basit. Subhanallah. Aleyhisselatü vesselam da şöyle söylüyor. Hayır. Ona yetecek kadar namaz kılın. Ona yetecek kadar namaz kılın. Kendisine şöyle söyledik. Ey Allah'ın Resulü. Bakın burayı iyi dinleyin. Deccalin yeryüzündeki hızı nasıl olacaktır? Aleyhisselatü vesselam şöyle cevap veriyor. Rüzgarın alıp götürdüğü yağmur gibi. Deccal bir topluluğa gelecek, onları davet edecek, onlar da kendisine iman edip davetine icabet edecektir. Bakın tek kişi demiyorsa sallallahu aleyhi ve sellem. Topluluk diyor. Başka bir hadiste, başka hadislerde aleyhisselatü vesselam diyor ki, Deccal'ın bir eşeği olacak, kulaklarının arası 40 arşın kadar büyük olacak. Diyor ki, eşek gördüğü son noktaya kadar bir adım atabilecek. O kadar hızlı... Adem Bey'e gidecek. Ahi. Ondan sonra Alisat aleyhissalatu vesselam diyecek ki Subhanallah bakın çok acayip. Deccal gökyüzüne emredecek. Gökyüzü de yağmur yağdıracak. İthane ediyor. Ahi aslında yağmur yağdıran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ve az sonra okuyacağım her şeyi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaptırıyor. Siz sen bu hadisleri bilmesen kendini nasıl koruyacaksın? Gökyüzüne emredecek. Gökyüzü yağmur indirecek abi. Yeryüzüne emredecek. Yeryüzü de bitki bitirecektir. Hatta şöyle rivayetler var. Eline böyle çubuk alacak. Kurumu çubuk, yere atacak diyecek ki ağaç bitsin, oradan bir ağaç çıkacak, hemen meyve verecek. Davetine icabet eden, bak bak şimdi iyi dinle. Davetine icabet eden topluluğun hayvanları eskisinden daha tavlı olacak, daha bereketli, daha şişko olacaklar. Daha çok süt verecekler ve butları daha dolgun olacaktır. Bak kendisine iman edenlerin, ona uyanların. Şimdi ona insan nasıl uymasın ahi? Bir de çok acayip kıtlık bir zamanda gelecek. Ardından bir topluluğa gelecek. Onlar davetini reddedeceklerdir. Bak, topluluk reddedecek. Bu ne demek? Müslümanlardan gruplar da olacak. Elhamdülillah. Müslümanlar her zaman vardır. Her zaman da olacaklar. Akhir okay, bak şimdi bak. bak, Halis'in devamını dinleyin. Sübhanallah. Deccal onlardan ayrılıp gidecek. Onu reddeden kavimden ayrılıp gidecek. Onlar ellerinde, avuçlarında bir şey kalmamış bir hale düşecekler. Hiçbir şeyleri kalmayacak abi. Hiçbir şeyleri Müslümanların. Ondan sonra Deccal diyor ki hadisin devamında aleyhissalatu vesselam, harabe bir yere gelecek. Ay harabe. Ondan sonra o harabe yerlere uğrayacak ve şöyle diyecektir. Çıkar hazinelerini. Harabe bir yer. Bunun üzerine o hazinel arılar gibi Deccal'i takip edeceklerdir. Ahi bunu bir tasavvur etsene ya. Haraba bir yere geliyor. Yani sen bunu dışarıdan görüyorsun ya normal insan olarak. Diyor ki çıkar hazineleri. Ahi arı gibi yerden altınlar çıkıyor. Mücevherler çıkıyor. Pırlantalar Kim çıkıyor. Size? Vallahi film gibi. Ben gözümün önüne görüyorum yani. Ben de hissediyorum. Ya <gülüyor> Bakın. Aldından dolgun ve genç bir adamı çağıracaktır. Ona kılıçla vurup adamı iki parçaya bölecektir. Daha sonra Deccal onu kendini çağrısına cevap vermeye davet edecektir. Adam gülümseyerek kendisine doğru yönelecektir. Bak adama vuruyor. Adam ikiye ayrılıyor. Sonra Deccal diyor ki gel. Adam toplanıyor. Hatta başka hadise diyor ki yüzü gümüş gibi parlıyor. O halde Deccal'ın yanına geri geliyor gülümseyerek. Davetine icabet ediyor. Allah-u Ekber. Bakın bir fitnesini daha okuyan bir hadisten. Subhanallah bir de size bir şey söyleyeyim mi? Ben en etkilendiğim hadisleri aldım. Bir sürü vardı ahi. Bir sürü vardı. Bakın bir tanesini daha okuyayım. Deccal'in diğer bir fitnesi de şöyle. O adamın bir tane bedevi yanına çağıracak ve şöyle diyecektir. Eğer sana anneni ve babanı getirirsem benim senin Rabbin olduğuna tanıklık eder misin? Adam diyecek ki evet. Bunun üzerine Deccal'in şeytanlarından iki tanesi adamın annesinin ve babasının kılığına gelip şöyle derler. Oğlum ona tabi ol, o senin Rabbindir. <gülüyor> Bakın bir hadis okuyalım. Bak bu hadis Müslüm'ün hadisi. Şimdi okuyacağım hadis. iyi dinleyin. Diyor ki, اَدَّجَّالُ اَعْوَرُ الْاَيْنِ الْيُسْرَىٰ The challenge sağ gözü eslafla sol gözü sakattır. Ondan sonra diyor ki cufafu'ş-şaer bol saçlı bir kişidir. Saçı bolur diyor Aleyhissalatu vesselam. Daha yeni okuyoduruz. Bakın. Ma'ahu cennetun ve narun. Onun yanında bir cennet, bir de ateş vardır. Müslim hadisaha var. Ben sizi kaynatmıyorum. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam, "Fenaruhu cennetun ve cennetuhu narun." Onun yanındaki cennet ateştir. Ateş ise cennettir. Yarında taş şu an. Başka bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim o ateşe atlarsa serin bir su içer cennete girer. Kim de onun yanındaki cennete atlarsa ebediyete kadar ateşte kalacaktır. Allahu Ekber. Bakın bir tane hadis daha okuyayım. Müsmin hadisi. Şüphesiz ki ben Deccal'in beraberinde bulunan şeyleri ondan daha iyi bilmekteyim. Onun beraberinde ahmakta olan iki tane nehir vardır. Bakın yanında nehirlerle geliyor. Onlardan biri göz görüşüyle beyaz bir sudur. Diğeri de göz görüşüyle kendi kendine tutuşup alevlenen bir ateştir. Eğer herhangi bir kimse ona erişirse ateş olarak gördüğü nehre girsin. Ay bu gerçekten iman ister. Allah. Gözünü kapasın, bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, gözünü kapasın, ateş olana zıplasın. Sonra başını daldırıp ondan içsin çünkü o soğuk bir sudur. Abi bunu tasavvur etsene. Adam nehirlerle geliyor yanında ya. Nehir diyor şöyle gel, nehir geliyor. Öbür taraftan nehirle diyor şöyle gel, o da geliyor. Yanına götürüyor, Subhanallah. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bakın benim etkilendiğim en en etkilendiğim hadiseden bir tanesi nokia. Deccal, Medine'nin bu çorak Merkenat Vadisi'ne inecektir. Orada bir yerin adıdır. Onun yanına en çok kadınlar gidecektir. Bak. Hatta öyle ki Deccal'in yanına gitmeleri korkusuyla karısının, annesinin, kızının, kız kardeşinin, halasının, teyzesinin yanına döner adam onları bağlar. Gitmesin diye. Subhanallah. Allahu Ekber. Peki, herkes etkilenecek mi Deccal'de? Abi bak bu kadar fitneleri var, insan nasıl etkilenmiş? Herkes etkilenmeyecek abi. Bakın öyle mümin yiğitler var ki Allah Subhanahu ve teala taifetul Mansurayı her zaman canlı tutuyor. Bakın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir adamdan bahsediyor ki, diyor ki o Deccal'in evet. öldürdüğü kişi insanların en hayırlısıdır. İsmini bilmiyoruz. Deccal'in öldürdüğü adamlardan bir tanesi. Deccal bir adamı öldürüyor. O adam için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o adam insanların en hayırlısıdır. Tamam. Bu adam Medine'den dışarı çıkıyor. Bak biz biliyoruz ki Deccal Medine'ye giremiyor. Bu adam Medine'den dışarı çıkıyor. Deccal'a kafa tutuyor. Tamam. O en hayırlı insan diyor ki ben şahidim ki Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği Deccal'sin. Bunun üzerine Deccal yanında bulunan kimselere, şimdi ben bu adamı öldürür, sonra diriltirsem ne dersiniz? Benim ilahlık iddiası içinde, yani ilahlığımda bir şüphe eder misiniz? diye sorar. Yanındakiler der ki yok ya, kesinlikle şüphe etmeyiz. Deccal o kimseyi hemen öldürür, sonra da diriltir. Ve diriltir diriltmez o kimse şöyle söylüyor. Bakın Deccal öldü kimse. ''Vallahi benim senin Deccal olduğun hakikatindeki şimdiki kanaatim bundan önceki imanımdan daha güçlü oldu.'' Diyor ben zaten biliyordum sen Deccal'sin ama diyor şimdi daha çok biliyorum sen Deccal'sin. Bak iyi dinleyin. Bunun üzerine Deccal o kimseyi tekrar öldürmek ister fakat artık onu öldürmeye güç getiremez artık güç yetiremeyecek. Bu artık onun gücünün kırıldığı yerlerden bir tanesi olacak. Hatta başka bir rivayette bu adam hakkında diyor ki onu atacak, hani bu yandan nehir olanlar var ya, diyor onu o ateşe atacak İnsanlar zannedecek o cehenneme girmişler halbuki adam cennete gidiyor. Abi Allah'ın dilediğinin dışında hiçbir şey olmaz. Allahu Ekber. <gülüyor> Bakın size İmam Ahmet'den bir rivayet okuyayım. Yani biraz korktuk kalbimize birazcık serinlik olsun diye. Ama um, Ahmed bunu rivayet ediyor. Hakimin El Mustedrek kitabında da var. Orada Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Benim yanımda hiçbir fitne size karşı Deccal'in fitnesinden daha korkunç değildir. İster küçük ister büyük olsun hiçbir fitne Deccal fitnesi gibi değildir. Allah adına yemin olsun ki Deccal hiçbir Müslümana zarar veremeyecektir. Onun gözlerinin arasında kafir diye yazın. Allah'ın izniyle biz imanımızı muhafaza edebilirsek, deccal bize karşı hiçbir şey yapamayacak. Yapacağı tek şey ne olabilir biliyor musun? Bak sen şehit edebilir, başka hiçbir şey yapamaz. Ki aleyhisselatü vesselam da o şehide diyor ki insanların en hayırlısı. Bak bize çok normal geliyor çünkü bizim şimdiki zamana uyuyor yani teknolojinin gelişmesiyle. Bir de bakın düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu 1500 sene önce haber verdi. Hep o açıdan düşünmek lazım. Bakın. Peki Deccal'i gelmeden önce alametleri var mı? Hani Bir şekilde anlayabilir miyiz? Bir ön alamet olarak. Aleyhisselatü Vesselam yine İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadise diyor ki şüphesiz ki bakın uyuyor ha bugüne. Şüphesiz Deccal'in ortaya çıkmasından önce insanlar üç çetin seneye maruz kalacaklardır. Maddi açıdan. Bu senelerde insanlar şiddetli bir susuzluk yaşayacaklardır. Bakın Fırat Nehri için bugün neredeyse savaşlar çıkacak. Çünkü hani kuru kuruma oranı gittikçe daha fazla artıyor ve su için gerçekten büyük savaşlar veriliyor. Mesela biz bunu daha fark etmiyoruz. Nestle'yi birazcık araştırın. Nestle firmasını Afrika'ya gidiyorlar. Oradaki beldelere çok ucuz bir şekilde yerleşiyorlar. Oranın sularını pompalıyorlar. Geliyorlar Avrupa'da 100 katına 150 katına satıyorlar. Oradaki adamlar da 10 kilometre, 15 kilometre 20 kilometre bak. Onların firmasında çalışan adamlar 20 kilometre yürüyor ki kendilerini yıkanmak için su alsınlar. Suyu veren de kim biliyor musunuz cami? İlk sene Allah Teala gökyüzünü emredecek ve gökyüzü yağmurunun üçte birini hapsedecektir. Aynı şekilde yeryüzünü emredecek ve yeryüzü de bitkisinin üçte birini hapsedecektir. Ondan sonra ikinci senede Allah Azze Celle gökyüzüne yine söyleyecek yağmurunun üçte birini verme. Hapset. Üçte birini. Ama bu sefer yere diyecek ki mahsulünün üçte ikisini verme. Ha normalde 100 kilo alıyorsun. <gülüyor> Sadece 33 kilo geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra, daha sonra Allah subhanahu ve teala 3. senede gökyüzünü emredecek ve gökyüzü bu sefer yağmurunun hepsini hapsedip bir damla bile yağdırmayacaktır. Yeryüzünü emredecek ve yeryüzü bitkisini hapsedip bir tek yeşillik bile bitirmeyecektir. Ne bir koyun sığırk kalacaktır ne de dişi olan başka bir şey. Allah'ın dilediği her şey helak olacaktır. Bunun üzerine sorulur, insanları böyle bir zamanda ne yaşatacaktır? Bakın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kelime-i Tevhid. Rızık olacak ha haki. Yemeğin olmadığı bir yerde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kelime-i Tevhid, Tekbir, Tesbih ve Hamd. Bunlar insanlar için yemeğin yerini tutacaktır. Allahu Ekber. Peki, deccalin fitnesinden nasıl sığınacağız? Yavaş yavaş sona doğru gelelim inşallah. Deccal'den nasıl korunacağız? Ki Elhamdülillah Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunu bize öğretmiştir. Bakın, birincisi İslam'a ve imana sarılmak. Senin İslam'ın ne kadar güçlü olursa, senin imanın ne kadar güçlü olursa, her türlü fitneye karşı ki bunun içinde Deccal de vardır, sen o kadar sağlam olabilirsin. Dersin başında isim ve sıfatlar tevhid hakkında konuştuk. Sen Allah Subhanahu ve Taala'yı ne kadar iyi tanırsan Deccal önüne geldiğinde onun ilah olmadığını o kadar iyi bir şekilde anlayacaksın. Allah subhanahu ve teâlâ'nın isim ve sıfatlarını bilen Allah subhanahu ve teâlâ'nın kör olmadığını bilir. Tamam? Allah subhanahu ve teâlâ'nın haşa bir kusur olmadığını bilir. O zaman yanına gelip bunu iddia eden herkesin de yalancı olduğunu bilir. Birincisi bu. İman ve İslam silahıyla silahlanmak. Bunlar ne kadar güçlü olursa o kişi o kadar güçlü olur. Ki bak dairene Deccal'e kafa tutan bir genci gördük. Doğru mu? Ondan sonra Allah'a sığınmak. Gerçekten Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmak hele hele namazın içinde. Tahiyyat'ta okuduğumuz gibi mesela okuyalım İnşallah duayı. Allahumma inni auzu bika min azabil qabr ve auzu bika min fitnetil mesihid dejjal. Bu Ali Sad ve Sahih-i Buhari'nin hadisleridir. Başka bir hadiste Ali Sad ve Sahih diyor ki: "Ya Rabb dünyanın fitnesinden ve Deccal'in fitnesinden sana sığınırım." Bakın Allah Allah Resulü bu duayı yapıyor. Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Sizden biri teşehhüde oturduğu zaman oturduğunda şöyle diyerek dört şeyden Allah'a sığınsın. Ey Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih Deccal fitnesinden, şerrinden sana sığınırım. Bakın İmam Tavus var İbni Abbas'ın talebelerinde. Oğluna bu duayı öğrettiriyor. Bakın Selef'in Deccal'a karşı hassasiyetine bir bakın. Oğluna bunu öğrettiriyor ve oğlu bunu namazda okumadığında namazı ona tekrar ettiriyor. Oğlu Deccal fitnesinden bu duayı okumadığında namazda oğluna namazı tekrar ettiriyor. Bakın selef bu kadar hassas Deccal konusunda. Bir de bakın selef salih'in bu çocuklarına hani bu duayı niye bu kadar çok öğretti? Bakın İmam Seferani şöyle söylüyor. Subhanallah bak tam bugünü tasavvur ediyor ki yüzlerce sene önce yaşamış. <gülüyor> Her alimin deccal ile ilgili hadisleri çocuğu kadın ve erkekler arasında yayması gerekir. Ahi senin hanımın da bunları bilecek. Bilmese ki daha yeni gördük en çok kadınlar uyacak. Hanımın kendini nasıl muhafaza edecek? Hani onun peşine gitmesini mi istiyorsun? Bak İslam'ın yine evde öğretilmesinin ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz değil mi? Bunu İmam Sallallahu söylüyor. Çocuğu kadın ve erkekler arasında yayması gerekir. O'nun alametlerinden birisi de camilerdeki vaazlarda adının az anılmasıdır. Sübhanallah. Bunu yüzlerce sene önce söylüyor. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra şöyle söylüyor. Bu durum özellikle fitnelerin çoğaldığı, musibetlerin arttığı, sünnetlerin unutulduğu ve onların yerini bidatların aldığı ve bidatların da din gibi arkasından gidildiği zamanlarda olmaktadır. Abi bugün anlatıyor ya. <gülüyor> Sübhanallah. Bugün anlatıyor. Hani bugünkü bid'at ne zaman var? Hani bid'atla resmen din gibi yaşanmıyor mu bu toplumda? Allahu Ekber. Onun için abi biz çocuklarımıza bu konuları gerçekten öğretmemiz lazım. Rabbimizi muhafaza veriyoruz. Bakın, başka bir koruma da daha yeni söylediğimiz gibi Kehf Suresinin ilk 10 ayetini okumak. Cuma günü ondan sonra Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kehf Cuma gününden okunursa iki Cuma'nın arasını nurla doldurur. Bakın Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Femen adrakuhu minkum Kim sizden onu idrak ederse yani onu görürse falyaqra alayhi fawatih surati lkehf Onun üzerine Kef suresinin başını okusun. Tamam? Ondan sonra diyor ki Bakın burayı çok iyi dinleyin. Kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Bakın daha yani kim Müslüman'ın imanı hepimizde yok, herkeste yok. Ve bir de şöyle tip insanlar var ya kendisini Müslüman zannediyor ama hakiki Müslüman değil. kendisini şirk koşmadığını zannediyor ama halbuki müşrik. Bakın. Aleyhisselatü Vesselam nasıl? Ya subhanallah ne kadar canlı. Kim Deccal'in çıktığını duyarsa ondan uzak dursun. Vallahi kendinde iman olduğunu iddia eden kişi. Bak kendinde iman yok ama iddia ediyor. Deccal'in yanına gelir de onun getirdiği şüphelerden dolayı onun arkasından gider onun yolunu tutar. Adam kafa tutmaya geliyor ha. Ben Deccal'i şöyle yaparım, ben Deccal'i şöyle yaparım tabiri caizse. Deccal de ona bir hileyi gösteriyor, arkasından tutuyor götürüyor. Subhanallah. Bundan ne anlıyoruz? Resulullah aleyhisselatü vesselam 1500 sene önce kıyamette şöyle bir insan tipi bize öğretiyor. İman iddiasında bulunuyor. Ha mümin değil. Subhanallah ya şunu düşünsene. Adam senin önünden geziyor. Harabeden diyor ki çıkar altınlarını arı gibi altınlar uçuşuyor. Peki. Deccal'in sonuna gelelim mi? Nasıl Nasıl öleceğine gelelim inşallah. Bakın Subhanallah ya çok acayip ya hadisler gerçekten çok acayip. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ümmetimin içinden Deccal çıkar. Sonra Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderir. O sanki Urva bin Mesud'a benzemektedir. Deccal'i arar ve onu öldürür. İsa aleyhisselam Deccal'i öldürecek. Ve az sonra detaylarıyla söyleyeceğim inşallah. Nerede öldürecek İsa aleyhisselam deccali? Şam'da mı? Kudüs'te ki Şam'dır, bab Lut diye bir yer var. Lut kapısında onu öldürecek. Diyorum ya hazırlıkları, işte Süleyman Mabedi, havaalanı şudur, budur. Akhir adamlar şey yapıyor, bakın en aceyibini en sona bırakacağım. Unutursam haber verin en aceyibi neydi diye. En aceyibini en sona bırakacağım inşallah. Bakın Resulullah aleyhisselatü vesselam İsa aleyhisselam için ne diyor? Uzun bir hadisin bir parçası bu. Bir kafir için onun nefesinin rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Ne demek biliyor musunuz? İsa Aleyhisselam'ın nefesi geliyor ya kafire, kafir ölü. Müslim'in hadisi. Tabii Bir kafir için onun nefesinin rüzgarını diri olduğu halde bulması mümkün olmaz. Yani hiçbir kafir İsa Aleyhisselam'ın nefesini diri olarak bulmayacak. Yani ne demek? Ölecek müştemen hadisi. Onun nefesi de gözünün göreceği yere kadar ulaşır. Normalde bir insan gözü 10 kilometreye kadar görebilir iyi bir göz. Eğer dümdüzse, vadi dümdüzse 10 km'den böyle bazı şeyleri seçebilir. 5 km diyelim. İsa Deccal'ı arar ve onu en sonunda Babullut'ta ona yetişerek öldürür. Bakın İmam Ahmedin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Dinin zayıflayıp dindarların azaldığı, ilmin yok olduğu bir zamanda. Allahu Ekber. Bakın Subhanallah. Dinin zayıflayıp dindarların az olduğu ve ilmin yok olduğu bir zamanda deccal ortaya çıkacak. Sonra Meryem oğlu İsa iner ve seher vakti bir konuşma yaparak şöyledir: Ey insanlar! Şerli ve yalancı deccale doğru çıkmaktan size engel olan şey nedir? Ha, niye ona karşı savaşmıyorsunuz? Onlar da şöyle söylüyor. Bu cinlenmiş birisidir. Ve harekete geçerler. Tamam. Bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem Aleyhisselam oradadır. Ay bu dünya peygamber görecek. <gülüyor> İsa Aleyhisselam inecek. Tabi. Peygamber olarak gelmeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olarak gelecek. <gülüyor> Beraberler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Dimaşık'ta mescidin yanındaki beyaz minarenin yanına Sarı elbiseler içinde iki tane meleğinin kanadın üstünde sabah vaktinde İsa Aleyhisselam gelecek. Bakın. Aynı o namaz için kâhmet getirilir. İsa Aleyhisselam'a insanlar şöyle diyecek. Ey ruhullah, Allah'ın ruhu. Ayet öyle geçiyor. Öne geç. İsa Aleyhisselam'a diyecektir. İsa Aleyhisselam diyecek ki sizin imamınız öne geçsin. O namaz kıldırsın. Çünkü kâhmet ona niyet getirildi. Sabah namazı kılarlar. Ve Deccal'e doğru yola çıkarlar. Aldatıcı Deccal, İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi erimeye başlayacak. Ondan sonra kaçmaya başlayacak. Kaçmaya başladığında İsa Aleyhisselam onun arkasından koşacak. Diyecek ki, ''Vallahi benim senin üzerine bir darbe hakkım vardır.'' Ondan sonra ona bir tane vuracak, Deccal'ı öldürecek. Tamam? Subhanallah. Ondan sonra taşlar ve ağaçlar dile gelecek ve şöyle söyleyecek. Ey Ruhullah! Ey Allah'ın Ruhu! Burada bir Yahudi var, gel onu öldür. Burada bir Yahudi var, gel onu öldür. Başka evetler diyecek, Ey Abdullah! Ey Allah'ın Kulu! Ey Abdurrahman! Ey Müslüman! Burada bir Yahudi saklanıyor, gel onu öldür. Gargat ağacı hariç. Gargat ağacı hariç, bütün ağaçlar konuşacak. Bakın şimdi Yahudilerin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ne kadar iman ettiğini size ispatlayayım inşallah. Bugün her doğan Yahudi için Filistin topraklarında bir tane gargat ağacının fidanını yapıyorlar abi. toprağa katıyorlar. Size bir tane bir şey daha söyleyeyim mi? HDP'nin sembolü var ya. Gargat ağacı. Gargat ağacı. Acayip <gülüyor> öyle değil. Subhanallah. Aki bakın adamlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bu kadar iman ediyor. Mealciler ama iman etmiyor. Subhanallah. Adamlar her doğan çocuk için ahi, o konuşmayacak tek olan ağaç olan gargat ağaçtan bir tane fidan dikiyorlar Filistin topraklarında. Bu savaş olduğu zaman şey yapmıyor, <gülüyor> Ki zaten hadislerde hepsini öldüreceği yazıyor. İsa Aleyhisselam geldiğinde domuzu kesecek, haccı kıracak, ondan sonra Cizye'yi de kaldıracak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Dekcan'ın fitnesinden bizi korusun. Daha zaten bitmedi, bir şey söylemem lazım. Abi geldiğinde sen onu tanırsın Müslüman olarak. O zaman ismi de lazım değil. Bakın başta bir şey söyledik. Yahudilerin bu bu kadar büyük bir şekilde bunun için çalışması peki niye? Bakın bu kadar fitneler yaşayacaklar. Adamlar fitnelerin de farkındalar ki bu ağaçı dikme meselesinden bunu anlıyoruz. Peki niye bu hepsi? Adamlar niye teslim olmuyor? Ya yani niye bu kadar rezil olmayı göze alıyor ki sonlarında da biliyorlar rezil olacaklarını. Abi şundan dolayı. Bakın Musa Aleyhisselam Tevrat'ta iki tane Mesih'e haber verdi. Biri gerçek Mesih, İsa Aleyhisselam, biri yalancı Mesih, Teccal. Tamam. Onlar Yahudiler, bunu Kitab-ı Mukaddes'te okuyabilirsiniz. Kendi Mesih'lerinden şöyle bir şey bekliyorlardı. Kral olarak gelecek, bir krallıkla beraber gelecek, bütün dünyaya hükmedecekler ve kölelikten kurtaracaklar. Ama baktılar İsa Aleyhisselam mütevazi biri olarak geldi. Onlar beklediği şeyleri İsa Aleyhisselam'da bulamadılar. Onun için işte ona düşman geldiler ve Romalılarla beraber İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalıştılar yani. Tamam Ki başaramadılar. Allah Aze ve Celle bunu açık bir şekilde söylüyor. Onun için, o Mesih'e uymadıkları için şimdi diğer Mesih'e uyacaklar. Niye? O güçlü gelecek, büyük fitnelerle gelecek, Acayip bir krallıkla gelecek. Tamam Bundan dolayı çalışıyorlar. Onlar çalışsın, onların bir planı varsa, Rabbimizin de bir planı vardır ki daha yeni söyledik. İçimize böyle serinlikler veren hadiste şunu öğrendik ki Deccal Müslümanlara hiçbir zarar veremeyecek. Onun için biz imanımızı muhafaza etmemiz lazım. Rabbim bize razı olduğu bir iman nasip eylesin. Rabbim hem Deccal'in fitnesinden hem diğer bütün fitnelerden bizi ve ehlimizi muhafaza eylesin. Rabbim burada bizi beraber kıldığı gibi cennette de beraber kılsın. Allahum amin. Ve ahiru'd da'wana enel hamdulillahi rabbil alamin.